Bilalir Ve selam Allah'a Rasulüne ve ve Ve ve Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi bilesin üzerin olsun. Son dersimizde ayet ile ilgili bir mukayese yapmıştık. Hatırlıyorsanız. O mukayesede varlık sahibi olan insanların özellikle tabii ayetin nüzul sebebi ile doğrudan doğruya ilgili olan Yahudi ahbar ve Hristiyan ruhbanların insanların mallarını batıl yolları yere, insanları Allah'ın yolundan alıkoyduklarıyla neydi? Ee, Esbar-ı ilgiliydi. <gülüyor> bu ayet-i kerimeyi ashabın tamamı aynı hükme Müslümanlarına dahil olduğu şeklinde anlamışlardır. Fakat bu e, i̇bn Ömer'den ve diğer bazı sahabilerden gelen rivayetlerde zekatı verilen mal ne değildir, kens değildir. Yani bir mümin <gülüyor> malının zekatını verdikten sonra o malını kens etmemiştir. <gülüyor> Ancak yine biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin, Emrettiği ibadetler içerisinde sadece mali ibadetler içerisinde sadece zekat yoktur değil mi? Biz mesela Bakara suresine baktığımız zaman 177. ayeti i de çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. <gülüyor> Tabi o size verdiğimiz küçük hazırlık çalışmasında siz orada ne yapacaksınız bunu göreceksiniz. Allah Azze ve Celle orada bakın neleri zikrediyor arasında bak başka şey de zikrediyor orada. Allah'a ahirete ve meleklere kitaplara imandan ve nebilere imandan sonra malı sevdiği halde yakınına, yakınlara ya yani, yetimlere Miskinlere, yolcuya, ihtiyacı olup, ihtiyaçtan dolayı yardım talep edene ve esarette olanı kurtarmak için, değil mi, maz veren kişi? Burada kaç kalpcaya ediliyor Ve namaz ikamesi ve sonra da zekattan bahsediliyor. Şimdi dikkat ederseniz, bu ayet-i kerime indiğinde zaten zekat vardı. Fakat zekattan başka, <gülüyor> Allah Azze ve Celle birçok şey sayılır. Fakat o yukarıdakilere hem zekat verildiği gibi zekatın dışında da infakta bulunulur. Yani İslam'da mali ibadetler sadece zekat değildir veya fi sebilillah sayılan ibadetlerin ihyası, ikamesi, amellerin devam ettirilmesi veya fi sebilillah sayılan bir ilmin veya ilimlerin öğretilmesi için mal verilmesi anlamında değildir sadece. Demek ki aynı zamanda zekatla beraber ne vardır? Müminlerin üzerimizde başka hakları vardır. Çünkü zekat ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Zekat ne demektir biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Müminin geriye kalan malının temizlenmesi içindir. Dikkat edin. Geriye kalan malının şerden, belalardan musibetten, lanetten temizlenmesi için eğer zekat verilmezse maldan o mal mübarek bir mal değil. Allah onun bereketini kaldırmıştır. Dolayısıyla neden ken sahiplerinin cehennemde yanacaklarını allah Teala haber veriyor ayet-i kerimede? Çünkü onlar zekatlarını vermedikleri için, malı kendilerini zannettikleri için Karun gibi Karun malı kendisini zannediyordu. Ben bunu kendi gücümle kazandım diyordu. Dolayısıyla orada Karun'a bir benzeme olduğunda o malın sahibi olarak Allah'ı görmemek olduğundan rububiyet tevhidinde Allah'a çirk koşma vardır. Yani Allah'ı Rab olarak tanıma noktasında Allah'ı inkar vardır aslında. Çünkü malın ve mülkü sahibi Allah'tır. Yerlerin ve göklerin mirası ve mülkü Allah'ındır. Bu malın en küçük zerresinden en büyük zerresine kadar tek hak sahibi Allah'tır. Onu var eden ve bizi veren Allah'a sallallahu ve Öyleyse bu mal üzerinde insan mutlak olarak neyini görmemeli? Hakimiyetini görmemeli. Hakimiyetini gördüğü zaman işte o andan itibaren hem kendisinin hem o malın Rabbini inkar etmiş olur. Ve ona isyan etmiş olur. Dolayısıyla zekat vermeyenlerin akibeti, kafirlerin akibetiyle birdir. Bundan dolayı zekat vermiyoruz diyen insanlara Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmıştır? Cihad ilan yapmıştır. Onun için ayları da tebdil edenlerin, ayların yerlerini değiştirenlere de Allah Resulü salasın ki bundan sonra bir daha Mescid-i Haram'a yaklaşmayacaksınız. Bak basit bir mesele zannediyorsunuz. Arapların eskiden geleneklerine göre dört ay haramdı. Tabi İbrahim'i bir gelenekti. Ancak İbrahim'i dinin bozulduğu için, o dinden uzaklaşı tarif ettikleri için, o böyle büyük olan alametlerden, sembollerden bazılarını koruyup yaşıyorlardı dinin alametlerini bazılarını fakat bozarak tahrip ederek. Dolayısıyla mal üzerinde insanın yetkisi olmadığı gibi Allah'ın yaratmış olduğu Sunnetullah'ı dâhil olan eşya üzerinde de insanın tepdid ve tahhir yetkisi yoktur. Bu bakımdan insan kendisini kadına benzetmek için süsleyemez, kadına kendisini erkeğe erkeğe benzetmek için süsleyemez, karşılarını alamaz. Dikkat, süsleyemez. Erkek gibi elbise giyemez. Bu fıtratı talihiydir. Bu ta insanın içindeki kalbinin daha derinliğine kadar işler ve onun fıtratını değiştirir. Onu kendisinin dışında bir insan gibi hareket etmeye zorlar. Onun için eşyanın üzerinde hakimiyet kurmak isteyenler bugün maalesef yeryüzünde zulmün mimarları olmuşlardır. Firanlar, karunlar ve pamannalarla beraber haşrolunacaklardır. Demiştik ki, Kenz'in e, infakın karşısında olduğunu, sabittir Kur'an-ı Kerim'de. Kenz nasıl ki şeytana uymadır, malları saklama, gizleme, infak etmemedir. Çünkü şeytan ne diyor Allahu Teala? Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenun! Kulu <Susur> mimma fil ardi halalen tayiban ve la tattabi'u kutuwati şeytan innehu lak me'dûnun mubîn innemâ ye'murukum bisû'i vel fuhşâi ve en takûlû alâllâhi mâ la ta'lemûn iman edeller size verdiklerimizden yeryüzünde verdiklerimizin helal ve temiz olanlardan yiyiniz. ve asla şeytanın kutuwatin kutuwati şeytan adımlarına uymazdır şeytanın adımlarının bir tanesi en önemlilerinden bir tanesi malın zekatını zermem olacaktır. Veya mal Allah var, Allah yolunda harcamıyorsunuz. Allah'ın dininin yüksek yükselmesi için, aziz olması için o malı feda etmiyorsunuz. O şeytan sizin için apaçık düşmandır. Nereden bileceksin apaçık düşman olduğunu? Gözükmüyor, görünmüyor, konuşmuyor, önüne düşmüyor, eline tutup yere götürmüyor, zahirin ve açıkta. Ama Allah'ın yolunun dışında olan ve Allah'ın yolundan saptırmaya sebep ve vesile olan bütün amellerin ardında şeytan vardır. İşte Allah'ta allah Teala ona şeytan diyor. İster malla ilgili, ister sözle ilgili, ister siyasetle, ister politika ile ilgili, ile ilgili tüm ziynetleri ve dünyaya bağlı kalmanın düşüncelerini üreten şeytani nefis ve şeytanın kendisidir. Şeytan size ancak kötülüğü ve tahşa yendirir halde kötülük ve fuhuş yapan insanlar toplumda kötülüklerin fuhuşun, zinanın, faizin ihtikarın, sömürünün yayılmasının öncülüğünü yapanlar kimlerdir? Şeytanın adımlarına uyanlardır. O şeytanın adımlarına uyan insanlar gıdanın helaline bakmazlar. Paranın, malın veya servetin helaline haramına bakmazlar. Nasıl elde edebiliyorlar ise ve nasıl kazanabiliyorlar ise onun bütün yollarına ne yaparlar? Toplumdan meşru hale getirirler. <gülüyor> Ta ki bu kötü yolun önderleri, mimarları ne yapsınlar? O yola uyan insanların sırtından, kanından servetlerini oluştursunlar. Ve hakimiyetlerini kursunlar. Ve ayrıca size ne emreder biliyor musunuz? وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri, bilmeniz olmayan şeyi size söyletmeyi ister. اِنَّمَا <gülüyor> يَاَمُرُكُمْ size emreder. Su, kötülük işlemek için. Bütün kötülükler. Biri daha bir su olur. Tahşa, sözcüğü, sözler, iyiliği fiziki olarak. Bundan hepsi. Sonra Allah hakkında bilmediği Demek ki şeytani yolun bazı prensipleri vardır. Nedir onlar? Haram yemek. Felal mal yememek. Özetmemek. Sonra kötülükler işlemek. Kötülüğün küçüğünden büyüğüne, tahşar kötülüğün küçüğünden büyüğüne, daha sonra Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylettiriyor size şeytan. Öyleyse insan şeytanın yoluna girdiği andan itibaren, Allah hakkında bilmediğini söylemeye doğru yavaş yavaş yavaş yavaş. Bu bakımdan şimdi insanların önüne düşen ve insanları İslam'a davet ettiklerini söyleyen adamlara bakın. Eğer bu adamlar Allah'ın indirdiği kitaptaki ayetlere aykırı bir şey söylüyorlar ise ve Allah'ın Resulü'nün sünnetine muhalif bir şey yapıyorlar ise bilin ki bu adamların paraları var. Bilin ki bu adamlar servet sahibidir. Bilin ki bu adamlar mülki milyoner, zengin, işte şu milyarder veya trilyoner. Kesinlikle! Niye? Çünkü bu insanlar... Müslümanların önünde durarak İslam'a davet ettiklerini söylüyorlar. Bunlar önder konumunda şeytanın adımlarına uymuşlardır. İmkanı olmayanlar da bunların yolundan giderek şeytana uymuşlardır. Dolayısıyla biz kendize baktığımız zaman haram malla doğrudan doğruya irtibatı vardır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman karşınıza bir birkaç kavram çıkar. Bu kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Bir tanesi şu Suh. Başkasının elindekinin bile senin olmasını isteme olayı. Suh. ikincisi terbir. Malı nereye ve nasıl harcadığını bilmek. Helal, haram, kötülük, boğuş. Hiç bunu gözetmeden, hesapsız, kitapsız ve o maldan Allah'ın sana soracağını düşünemeden harcmaktır. İnnel <gülüyor> mübezzinime kânu ihvâneşşeyâdîn. mübezir. Yani saçarak malı harcayan. Mütretler, itiraf. Bu da zengin olup insanların mallarını avın terlerini haram yollardan kazanan insanların sıfatıdır. Onun için allah Teala kitabında der ki biz bir beldeyi, bir memleketi harap etmek istediğimiz zaman ve izâ eradnâ ennuhlike faryeten amarna mutretiha fefesehû fiha. Biz oradaki müftüretlere emrederiz. Yani onlara, onları imtihan etmek için şeytana izin veririz. Şeytan onların kalbine fitne ve vesahat çıkarmak için çeşitli düşünceleri ve amelleri fiha, <gülüyor> O belbede fısk yaparlar. Azgınlık yaparlar. Haklerini taşarlar. Sonra biz de onun üzerine. <gülüyor> biz de onun altın üstüne getirir. O ülkeyi darma veririz. Türkiye'nin darma edildiği gibi bu ülkenin. Bütün İslam ülkeleri darmadandır Neden? Çünkü bu ülkelerin başına mal sahibi, silah sahibi diktatörler gelmiş oturmuşlar ve insanları ateşle, barutla ve kanla imtihan etmişlerdir. Zulüm ediyorlar. İşte allah Teala onların bu yönetiminden sonra insanlar da karşı çıkmayınca ne yapıyorlar? Fetemmârnâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâh <gülüyor> Lut kavmi, Firavun'un kavmi fecealne aliyyehe sâfilhe Lut kavmi için onun onları şehirlerinin üstlerini altlarına getirir. Altında da üstüne getirir. Allah buna kadir mi değil mi? Kadirdir elbette. O halde bugün bu insanların çektiği ızdıraplar insanların kendi zulümleridir. Bugün mazlumiyetimizden bahsedenler Müslümanların Allah'a isyan ettiklerinden hiç bahsetmemekteler. Bugün gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların Müslümanlara zulmünden söz edenler Müslümanların azgınlıklarından Müslümanların dininin zata düşmesinden, Müslümanların takvalarının olmayışından Müslümanların haram yemelerinden gıybet etmelerinden, fısk ve yapmalarından ve Allah'ın dininden uzaklaşanların yoluna uymalarından hiç bahsetmemekteler. Neden? Neden? Çünkü insan kendi nefsini temiz gördükten sonra bütün kirliliklerini ve kötülüklerini düşmanın üzerine atar. Onun için bütün suç düşmandadır. Bütün suç başkasındadır. Biz hiç suçlu değiliz. Biz hep mazlımız bu Bu Yahudi kesefesidir. Bu Yahudileşme mantığıdır. Bizim değil. Esas biz kendimizdeki kataları ve kusurları görmüyoruz. Allah'ın azabının üzerimizden kalkmamasının nedeni kafirlerin küfrü ve kafirlerin inkarı değildir. onları küfrü ve yolları inkarından dolayı Allah birçok kabileyi de kavmi helak ettiğini söylüyordu. Ama niye bunlar böyle bir alt üst olmuyorlar? Fakat şimdi de zor bir hayatı yaşatıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim. Bir başka kavram turat. İnsanların elindeki malları haram yolla yemeden dolayı sözlediler turas. Ve tebulune turas eklenlemme haram maldır. Bir başka kavram var, sohb. O hem faizdir, hem de haram mal anlamına gelir. Yahudilerin yedikleri şeye sohb demedir. Sonra israf kavramı geçer, bu da kendinize yakındır. Yani Allah için harcamadığın malı başka yola harcarsın, şeytanın yoluna, rahatlıkla. Ve seve seve zevkle harcarsın, bundan haz duyarsın. Sana tatbih vardır. İnsanların mallarını ucuza satın alma olayı. bakış vardır. Patfil, bakıs. İnsanların mallarını değerini düşürerek piyasada on malları elde etmeye çalışmak vardır. Malların değerlerini düşürüyorsunuz. Veya gerçek değer üzerinden satın almıyorsunuz. Veya gerçek değerinden değil de onun çok çok üzerinde satıyorsunuz. İnsanlara zulmediyorsunuz. Bir de bu kul vardır. Cimrilik cimrilik de kenz ashabının sıfatlarından birisidir. Niye kendi ediyor malı? Niye saklıyor? Allah için vermek istemediğinizdir. Artık o kalbi malı Rab gibi kabul ediyor, ona itaat ediyor, ibadet ediyor. O onun kalbi ve nefsi o malın gözünün önünden ayrılmasını ister. Çünkü bir nokta hem kendisini malın Rabbi görüyor, hem kendi nefsi malın malı Rab gibi görüyor. O hale geliyor. Dolayısıyla batıl yolla mal insanların malını yemeyin dediği zaman Allahu Teala bütün bu kavramların hepsini birden gözünüzün önüne getirip koyacaksınız ben bunlar bu şubelerden hangisindeyim buna bakılacak sen varlık sahibi olmayabilirsin ama yine de malı sevebilirsin öyle mi değil mi varlığımız olmayabilir ama yine de yapabileceğimiz küçük bir infak varken onu yapmayız o malı sevdiğimizden dolayı onu yapmayız Kur'an-ı Kerim'de cimrilik yapanlar, tokul ashabı şiddetle kınanmıştır. Ve dedik ki bir başka şey var. Kimileri malını kenzeder, kimileri ilmini kenzeder. Her ikisi de şiddetli azakla Allah'ın katında cezalandırılacaklardır. Bunu en güzel örneği Kasas suresine açar. Eğer Ka'run'un kıssasını okursanız, Ka'run'un kıssasında siz Ka'run'un hayatının nasıl bir hayat olduğunu ve Allah'ın O'nun malının mülkünü, O'nun servetini ve sahip olduğu arazileri, çiftlikleri nasıl harap ettiğini göreceksiniz. <gülüyor> Öyleyse zenginlerimiz ve varlık sahibi olanlar, sizin içinde zengin varlık sahibi yok, ben kime hitap edeyim? Zenginleri, Karun'un akıbetiyle terbiye edip korkutmalıyız. İlim sahibi insanları da belanın tavrıyla, samirinin tavrıyla ikaz edip korkutmalıyız. İşte ilim sahibi olanlar bilsinler ki Allah'ın kendilerine verdikleri ilmi kenz etmemeliler. Saklama marun. Yani kenz değil allah Teala? Niye? Çünkü mal hakkında kenz kullanılır. Ama ilim hakkında kenz kullanılır. İkisi de malın üstüne kilit vurma gibi şeydir. Sen zengin insan malın üstüne kilit vuruyorsun, Allah'ın yoluna koymuyorsunuz. Saçmıyorsun, Allah çok kullanıyorsun malum. İlim sahibi olan insan da ilminin üstüne anahtarı buraya kilitliyor, o da keltmediyor. Yani bir bakıma ilmi susturma olayıdır. Bir bakıma Kur'anı susturmaya kalkışma olayıdır. Ve Peygamberlerin tebliğlerini insanlara, o insanlara ulaşmasını istememe olayıdır. Öyle öyle öğreneceksiniz Öğrenmeden Allah'a ibadet edilmiyor. Öğrenmeden Allah'a kulluk edilmiyor helal, haram bilinmeden Allah'a kulluk edinmiyor. Onun için kulluğun şubelerini kısaca şöyle bir gözden getirdiğimiz zaman bunların hepsinde hem ilim lazım, hem de amel lazım yani ihlas lazım. Turas mal anlamındadır. Varlık. Tras Dünya malı. Dünya servet anlamındadır. Öyleyse demek biz hem, de akidede diyetten sorunluyuz. Kulluk yapmakla sorumluyuz. Bedenimizdeki Hareketlerimize, bedenimize Allah'a itaat etmekle sorumluyuz. Nefislerimizle sorumluyuz. Yani nefsimizdeki sorumluluk nedir? Sevgi ve nefret. Allah için sevmek. Allah için ne? Ve nefsimizin cimirliğinden korumak. وَمَنْ يُوْغَ شُفْحَ نَفْسِيهْ تَعُلَيْكَ مُنْ نُفْلِحُونَ Kim nefsinin malı dünyayı sevmesi. Başkalarının elindeki mala bile gözlükle olayıdır Çok kim ondan kendisini korursa. İşte onlar felahat kurtuluşa ermişler. Şimdi öyle ki mal sahibini Karun'la korkutuyor. Fakiri de neyle korkutuyor? Şuh ile korkutuyor Allahu Teala. Allah'ın bir takdiri ilaçısı vardır. Fakir varlık sahibini elindekine göz dikmeyecek. Varlık sahibi Karun'la firanlaşmayacak halkın emeği hakkı olan şeyi ondan gizlemeyecek. Ona verecek. Yani dolayısıyla bu tabanda oluşan sistem, tabanda oluşan uyarı sistemi tepede müminlerin emirinin de var olması ile ne olacak? Sisteme oturacak, bir düzene oturacak ve o bir içerisinde devam edecek. Yani Allah'ın hakkı kullardan alınacak, kulların hakkı da kullarından alınacak. Öyleyse Allah'ın hakkı namaz kılmaktır. Misal, Allah yolunda cihad etmektir. Allah'ın hakkı eda edilecek. Allah'ın hakkını eda edilmesinde Müslümanların imamı sorumluluğunu son noktasına kadar kullanacak, gücünün yettiği kadar. Gücüne kadar ediyorsa yapacak bunu. Ve aynı zamanda mallarda Allah'a ibadet edilme noktasında insanların, insanların haklarını insanlardan alıp o Allah'ın kullarına yine vermeyi kim tahakkü ettirecek? İslami bir nizam, İslami bir sistem bunu tahakkü ettirecek. <gülüyor> Gelelim bir diğer önemli konu dersimiz içerisindeki Arapların, ayların haram olanlarını helal etmesi olayı ve bir de bu ayları yerlerini sattırmalarından dolayı Allah'ın onlara vaat ettiği ve onlara vereceği cezayı verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhuri indallahi ifna şahran. Ki يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْضَ عَدْ الْخَوْرِ <طَبعًا> Şüphesiz ki Allah katında ayların sayısı 12 aydır. Allah'ın kitabında, Allah katındaki, اِلَيْهُ مَحْفُزُ diyor alimler لَرْضَ فِي كِتَابِ Allah'ın kitabında يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَوْمَ خَلَقَ gökleri ve yeri yarattığı gün bu altı gün gökleri iki günde yarattım diyor Allah Azze ve Celle yeri de dört gününde yarattım ve o dört gün içerisinde orada rızıkları yarattım ve o rızıkları takdir ettim. Yani insanların ilk insandan son insana kadar verilecek olan rızkı Allahu Teala takdir etti programını koydu. Programladı onu dört gün yüzü iki gün yüzünün yaratılması. Onun için ayetleri ki biz göklerle yer arasında olanı altı günde yarattık. Der Allah'ın Demek ki Allah'ın katında Allah gökleri ve yeri, yeri yarattığı zaman, yani bizim şu gördüğümüz fiziksel mekansal zamanı halk ettiğinde insanların zamanı tanımaları seneleri, yılları bilmeleri için ayların adedini on iki yani Allah ayı halk ediyor, güneşi, yıldızları, gökleri yaratıyor ve güneşin, ayın dünya etrafında dönmesini hesaplıyor, hesabını belirliyor, kuralını kanunu halk ediyor. Ve insanlara zaman geldikçe bu ayların belirlilerinde belli ibadetleri yapmayı onlardan peygamberleri yoluyla istiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala sünnetullah'la şeriatını iç içe koyuyor burada, İç içe bize tanıtıyor, öğretiyor. Ayların sayısı on minha erba'atın hurum, onların dört tanesi haram aydır. Zil ki'de, zil hicca, ha? ondan sonra receb, muharram, dört ana haram ayı. Bu dört haram ayda, kafirler, müşrikler daha doğrusu, Hanif dinlen şirket satanlar, bu dört ay savaşmazlardı. Birisi Cuma değil Ula, Cuma değil Afirat arasında olan Recep-i Nudar diyor Rasulullah sellem. Nudar kabilesi o ay çok kutsadığı için Nudar kabilesinin Recep ayı denilirdi. Bir yerde bildiğimiz haç aylarıdır işte. Bu Muharrem, adı üzerinde haram ay. Çünkü o aylarda uzun süre haram kılınmasaydı, Arabistan'ın güneyinden kuzeyine kadar giden bir kervan icabına bir ayda gidip bir ayda dönemiyordu. O kısa zaman içerisinde haram ay biterdi ve birbirlerini katlı ithal ederlerdi, birbirlerini kanını içiyorlardı adamlar. Cahili bir dönemde yaşıyorlar, kimin gücü kime yetaçsa, kimin suyu yoksa suyu olana düşman, kimin devesi asla devesi çok olana düşman. Kimin kadınları, azsa kadını çok olan, kızları çok olanlara düşmanlar, yağmalıyorlar, kızlarını kadınlarına alıp getiriyorlar, değil mi? Böylece insanlar birbirlerine zulmediyor. Böyle hemeci, yani dar dar bir hayat yaşanıyor, fakat bu hayat içinde de adamların bu cahiliyesine rağmen güzel ahlaklar da var. Bunu da alimlerimiz zikredir. Cemetlik gibi, söz verdiği zaman sözünden dönmemek gibi. mesela, misafiri koruma gibi, yani hala şu anda bile bedeli çöl Araplarına gidiniz, Devlet bile geçer misafirini elinden alıp idam edemez. Siz o kabile için yok edeceksiniz, sonra o adamı elinden alacaksınız. Tabi eskisi gibi değil ama yine bu özelliklerini koruyorlar. Demek ki nedir burada? Allahu Teala bize bir şeyden bahsediyor. Mesela zina Allah'ın bir haddidir. Uygulanması gerekir. Hırsızlığın cezası vardır, o haktır uygulanması gerekir. Miras, Allah gözleri ve yerleri yaratır gibi o ilmi koymuştur. O vardır, lev-i nafuzda kitabında, aslanin dikkatındaki vardır. Onu kimse değiştirmez. Değiştirdikleri zaman insanlar yeryüzünde rafleye soyulmuş olurlar. Allah'ın sıfatlarını haşa kendilerinde görmeye başlarlar. ذَٰلِكَ <gülüyor> الدِّينُمْ Allah. Ayları 12 olarak Kur'an da Ama İmam Kurtubi diyor ki daha önceki tüm peygamberlere de ayların 12 ay olduğu bildirilmişti. 12 ay. Sene 12 ay. Kameri hesapla 12 ay. Kimisi 29 çekiyor, kimisi zaman 30 çekiyor. Dolayısıyla kameri aylarla yani kameri yıl ile güneş yılı arasında fark vardır. Kameri yıl daha azdır, güneş yirmi üç yüz altmış 10 gün fazla. İşte bu Allah'ın sap sağlam, kayyım olan, muhkem dinidir. Buna din diyor, dikkat edin. Dikkatinizi çekelim buraya. فَلَا تَزْلِمُوا ف۪يهِنْا اَنْفِسَكُمْ O aylarda kendi nefislerinize zulmetmeyiniz. Yani ne yapmayınız? Savaşmayınız. Diyorlar ki alimler Tövbe suresi geldikten sonra daha önce haram aylarda savaşma hükmü kalktı. Ama kısmi bazı alimlerde diyorlar ki, hayır bu ayların hürmeti vardır. Tabi bu aylarda müslümanlara müminlere savaş ilan edilirse savaşılır. Hani onlara Mescid-i Haram'da öldürmeyi sizi öldürünceye kadar sizinle savaş edilecekler. وَلَا تَخْتُلُمْ عَنْدَ harami, حَرَامِ وَلَا تُفَاتِلُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ حَرَامِ حَتَّ Orada onlar sizinle savaşmadıkça mescid-i haramda onlarla savaşmayın. Fakat Bera'a suresi indikten sonra ne yapmışlar Allah azze ve celle? Onların mescid-i harama bile yaklaşmalarını haram yapmıştır. Dolayısıyla müşriklerin mescid-i harama hatta peygamberimizin vefatından önce Arabistan'da iki din bir arada bulunamaz. Ceziretul Arap'ta. İki din bir arada bulunamaz dedi ve bütün dinlerin Ceziretul Arap'tan temizlenmesini ve çıkarılmasını emretti. Ömer Radıyallahu anh bunu uyguladı. Ama şu anda o dinler tekrar gerisi olarak Suudiye'de dönüyor, Kuvveyt'e dönüyor, Bahreyn'e dönüyor. Yani bir kilise yapılmadıkken Suudi Arabistan kaldı. Herhalde orada da yakında başlanır. فَلَا تَزْلِمُوا ف۪يهِنَّ O aylarda nefislerinize zulmet değil. Niye? O ayda hacca gidilir. O aylarda umre yapılır. Bakın cahili dönemde bile yapılıyordu. Bu vesileyle allah Teala o aylarda alimlerimiz ittifakla derler ki müminler bile birbirlerine zulmedemez. O aylarda savaş olamaz, bu O ayların bir hürmeti vardır. O aylarda savaş olmaz. Fakat ve katilul müşrikine kâfete kemâ yu katililukum Ancak müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıp kital ediyorlarsa sizde müşriklere karşı topyekün savaşın ve bu ne demektir? Cihadın devamlı olduğunu ve müşrikler sürekli bizimle bir hitab ve savaş içinde olduğunu ne yapar? ayet bildiriyor. O halde siz de onlarla öyle savaşınız. وَعَلَمُ <gülüyor> اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Bilin ki Allah takva sahibi olan kimlerle beraberdir? Kişilerle beraberdir. Sonra bu ayların hürmetinden söz ediliyor. Daha sonra müşriklerle savaştan söz ediliyor. Daha sonra velem biliniz ki ilim sahibi olunuz bu konuda ki Allah ma'al muttakin takva sahibi olanlarla beraber. Öyleyse bir sonraki ayet kerimesi de göreceğimiz gibi niçin burada muttakin zikredilmiştir? Allah'tan korkan, takva sahibi olanlar zikredilmiştir. Nereden göreceğiz? O ayet-i kerimede nesil denen bir olay vardır. Müşriklerin <gülüyor> ayları bir giri bir ileri alma veya birisini diğerinin yerine kaydırarak haram kılma işlemine nesih denir. Allahu u Teala da ne yapmıştır? Onu kafirlere haram kıldığı gibi müşriklere, bizlere de haram kılmıştır. Burada <gülüyor> şehir kelimesini biraz açıklamak istiyorum. İnne iddete şuhur, şuhur şehrin çoğuludur El Hajj esşurum məlumat, Haj meşhur bilinen aylardır gibi, ayet kelimede. Ayrıca Ramazanla ilgili, ferman şehidemiyim kum şehra, fil yasumhu. Sizden kim şehri görürse, şehir görür mü ya? Sen 29 günü görebilir misin? <gülüyor> 30 günü görebilir mi? 30 gün diye geçiyor, değil mi? Şer, 30 gün ve 29 günlük sürenin nedir? Adıdır, değil mi? Arapçada şehir. Ancak <gülüyor> Allahu Teala <gülüyor> Bakara suresinde bunu söylerken hilal dememiş Sizden kim ayı görürse ne yapsın, orucu tutsun dememiş. Peki neden yani niçin burada öyle söyledi? Biliyor musunuz? Şehir Ramazan elleti. Arapça Arapça'da ilginç. <gülüyor> Hilallerin adına da şehir denir. Hilalin adına da şehir denir. Ayette sorar. Yes eluneke Allah söyler. Yes eluneke anil ehilleti. <gülüyor> Sana hilallerden sorarlar. Hilallerden sorarlar. قُلْ هِيَ مَوَاكِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُ De ki o hilaller var ya, küçük küçük küçük büyüyor sonra. İçi doluyor. Sonra tekrar küçülüyor küçülüyor içe doğru. İncelip incelip bitiyor. Bunlar hilaldir. Dolunay hariç. Hilalleri söylüyor allah Teala. Şimdi bir insan zindana atılmış... Veya bir insan bir beldeden geliyor, kardır, kıştır ne ay olduğunu bilmiyor. Ama geldi, aa baktı ki ay kocaman olmuş. Tahmininde biliyor, o ay Ramazan ayıdır. O adamın o ay içerisinde hangi gün Ramazan'da olduğunu bilirse bilsin, o hangi gün Ramazan'ın tüm günleri içerisinde bir gün olduğu için Ramazan ayının şehir Ramazan şehri, o ayın günlerinden bir gün olduğu için o hangi günlerden olursa o gün o gün içerisinde Ramazan olduğunu farkına varırsa, ayı görürse veya küçük hilali görürse veya 15'inde görse bile ne olmuştur? O adam ayı görmüştür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sizden kim hilali görürse orucu tutsun ifadesi yoktur. Fakat Araplar hilale şehir adını da verirler. Şehir. Çünkü hilal gözüktüğü andan itibaren yeni şehir. Şehr, eşşehrul Cedid yeni ay girmiştir. Yeni ay girdiği için de Allahu Teala orada ne demiştir? Şehr demiştir. Daha sonra hilal demiştir. Hilal de ne içindir hilaller? İnsanlar için zamanları, ibadetleri belirlemek ve haç içindir. Dikkat edin. <gülüyor> haç için. Şimdi bu Allah'ın ölçüsü mü değil mi? Bu Allah'ın ölçüsüdür. O halde biz Resulullah'ın dediği gibi Ramazan'ı hilali görerek'tir iftarı şevval hilalini görerek yapacağız. Bu Allah'ın ayetidir. Tıpkı Arapların ayetleri, ayların yerlerini değiştirmeleri gibi bugün bazı insanlar da diyorlar ki hayır efendim öyle olmaz, otuzu tamamlarız, doğrudan doğruya devam ederiz. Her zaman böyle. Böyle olmaz. Hatta bazıları teklif edebiliyor, diyebiliyorlar ki efendim her memleketin şartlarına göre haç yapalım. Ona geleceğiz birazdan. Demek ki Şehri Arab'da ne oluyor? Hem aylara mecazen verilen bir isim oluyor. Hem de aynı zamanda ne oluyor? Ne için? Hilal anlamına, ay anlamına gelebiliyor. Şimdi Allahu Teala neden kitapların say, ayların sayısının 12 olarak zikretti? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar geçer. Allahu'l-lezî enzele'l-kitâbe bil hakki vel mîzân. Allah kitap hak ile ve mizanı indirdi. Bir, mizan kavramı geçiyor. Onun için ayların sayısının belli olması, haram ayların sayısının belli olması, haram ayların yerlerinden kaydırılması nasıl küfür ise innen men nesi'u ziyaretun fil kufri bir sonraki ayet-i Nesi, ayları yerinden kaydırarak geriye kaydırma olayı, unutturma olayı, tecil etme olayı. Yani diyelim ki Muharrem haram, bu sene adam diyor ki ben Muharrem'i haram kılmadım, Muharrem'i helal kırıyorum, Gelecek sene efendim öbür aya haram kılıyorum gibi. Ya bu sene zilhicceyi helal kılıyorum. Gelecek sene tamam mı şey zilkideyi haram kılıyorum. Gelecek sene zilhikçeden başlamak üzere haram ayları başlatıyorum deyip bu şekilde yılın on iki ayını da hem helal hem haram kılıyorlardı. Allah'ın haram kılmasına diğer ayları benzeterek. Maksatları neydi? Heva ve heveslerine göre insanların mallarına canlarına saldırmak, tecavüz etme, haksızlık etmeyi, etmenin yolunu açmaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mizan kelimesi geçiyor. Bir başka yerde bakın İsra Suresi 35. ayet kerimede El-Kistasul Mustaqim geçer. Allah'ın dini tamamen bir düzenle mizan üzerine gelmiştir. Haktır. O dinin ölçüleri tahrip edildiği zaman insanlara Allah gazabını ve azabını gönderir. Demek ki mizan var. Bu mizan 12 ay. Fıkıh var, iştihat var, hikmet var. Bu Allah'ın dininin mizanı. Sonra Allah-u Teala geceyi ve gündüzü ettik diyor. Ve onları birer ayet kıldık. Ayettir. İbadet zamanları, haç zamanı, İbrahim Aleyhisselam zamanında uygulanmaya başlayan hac menasiki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına kadar geldi. Ancak cahili müşrikler o ayları tahrif ede ede, yerlerini değiştire değiştire haç mevsiminin zamanı bile değişmişti. Yani haç mevsimi normalde diyelim ki önümüzdeki sene işte Nisan'da gelecekse onların tercih etmesinden dolayı Mayıs'ta gelmiş oluyor. Bir başka zaman birisi geliyor bu ayları yine geriye itiyor. Efendim, öbür sene Nisan'da gelmiş, şey Haziran'da gelmiş oluyor. Bu şekilde ibadetlerin yerini değiştiriyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın orucu tuttuğu ayın ee, yeri, zamanı, mekanı belli olmuyordu. Bu şekilde ibadetlerle de ne oldu? O inanmış oluyordu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, müşriklere benzememek için güneş batınca hareketliyordu. Müzdelife'ye. Dikkat ediniz. Onlar çıplak giriyorlardı. Müminler çıplak değil, üzerlerine ihramlarını giyiyorlardı. Değil mi? Ondan sonra ve dünya elbiselerine sığırılıyorlardı. Müminler Kefen giyiyorlardı, onlar ise müşrikler çıplak tavaf ediyorlardı. Şimdi, neden Allahu Teala aylarla oynamanın küfür olduğunu söylüyor? Basit bir şey. Yani, Arapçada zilhicce ayının adını, diyelim ki zilkı koydun. Ne oldu? Haç ayı bir ay önceye geldi. Ama Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, hesap sabittir, kimse o hesabı bozamayacak. O günler tespit edilmiş, aylar belirtilmiş ve Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına, peygamber olan çocuklarına kendisi emanet verdiği çocuklara veriyor ve onları da Rasulullah'ın gününe kadar bizim günümüze kadar ulaştırıyorlar. O halde bununla oynanmayacak. Niye? وَجَعَلَ <gülüyor> الْلَيْلَ Teala ayı, güneşi ve ayı husban bir hesap aracı olarak halketmiştir onun Allah katında önemli bir yeri var. Bir ayettir. Güneş ve ayda insanlar hesapları bilsinler, yılların sayısını belirlesinler diye Allahu Teala bunu koyuyor. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini mahveder götürürüz, sonra arkasından gündüzün ayetini pırıl pırıl aydınlık olarak insanlara getiririz. Niçin? Allah'ın Rabbiniz olan Allah'ın nimetlerinden, fazlından, kereminden talep edip de gündüz rızkınızı kazınasın diye gündüzü aydınlık daha sonra ayrıca وَلِتَعْلَ sinine السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Allah Allah. Demek ki cahili müşrikler ayları yerini değiştirdikleri zaman hesaplar karışıyordu. Seneler karışıyordu. Seneleri hesaplarını yapmak mümkün olmuyordu. Kimi zaman? Ay 13'e çıkıyordu. Yıllık ay sayısı. 13'e çıkıyordu. Bu sebep tarih bozuluyordu. Dikkat edin, basit bir olay değil bu. Onun için bazı cahili e, bugün üniversite öğretim görevleri diyorlar ki efendim, demin dediğim gibi ya işte her zaman e, Hacı niye bir ayda yapıyoruz? Afrikalılar bir tarihte yapsınlar. Güney Asyalılar bir tarihte yapsınlar. İşte e, Orta Doğullar, efendim, Orta Asyalılar bir tarihte Afrikalılar, şuralar Maghrib tarafı Batırlar bir ayda yapsınlar. Yani haccı yeden 12 ayına bölelim 12 ayına göre de insanlar gitsin, herkes kendi haç yapsın, tuhafını yapsın, gitsin, kurbanı da kessin, gelsin. Yılda düşünebiliyor musun? Bunu kafir, müşrik Araplar bile teklif etmedi. Ama Türkiye'deki tanrı bilimciler bunu teklif edebiliyorlar. Hem de nerede biliyor musunuz? Bu kutlu doğum dedikleri neyse bilmiyorum. Nerededir o kutlu doğum? Kutlu doğum gününde, haftasında müşrik olan adamlar, müsteşrik araştırmacılar bunu söylüyor. Türkiye'den yetişmiş müsteşrikler, haçın aylara tevzi edilmesinden söz ediyorlar. Ve kurbanı da kaldırmak istiyorlar hacda. Müşrikler bunu teklif etmemişti. Müşrikler bunu teklif etmemişti. Müşriklerin yaptıkları sadece, kimi ayı helal, kimisinin de kendilerine göre helal kılmaları gidiyor. Ama bugün ülkemizde yetişen müşrikler ve müsteşrikler, bunlar diyorlar, hayır, bazıları, Ayın, yılın birçok ayında da ne yapılabilir? Hac yapılabilir. Hac ibadeti feda edilebilir. Evet. İnne mennesi'u ziyâdetun fil kufri. İşte demin anlattığımız ayları geri alma olayı. Değil mi? Geri alma olayı. Heva ve hevese göre geri alma olayı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah bir şeyi dininin alameti, dininin bazı ibadetlerinin yapılması için yeselunuke anil ehledi. Sana hilallerden sorar. Kul hiye mawaqitun lin-nas Deki hilaller mavaqittir. Zaman belirleme aracıdır. Zaman belirleme aleti ve ayetidir. Ayrıca nedir? Hac için ölçük. Ona bakılır onunla haccın girdiği tespit edilir, onunla bayram günleri ve arafa günü, vakfe günü tespit edilir. Ve mü'minler ona göre Rab'lerinin kendilerinden istediği ibadetleri zamanında ve mekanında tespit ederler. اِنَّ مَنْ نَسِيُّ زِيَادَةٌ فِي İşte bu küfürde aşırı gitme ve fazla küfür işleme olayıdır. Artık birçok şeyde küfre girmişler müşrikler. Allah'ın dinine isyan etmişler, o dini tarif ediyorlar. Üstelik bir de ayları yerlerinden geriye aktararak ne yapıyorlar? Küfürde ziyade ileri gidiyorlar. 13 için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, veda haccında şöyle dedi. Bugün, bugün inne zama'ne qast qad istedâra ke heyetihi yevme khalaqallâhu vel ard. Bugün zaman, bugün zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı vakitteki gibi. Bugün zaman Allah'ın gökleri ve yeri yeri yarattığı, halk ettiği ilk anda, ilk vakitte tesbit ettiği ve koyduğu ilk günkü gibi geldi yerine oturdu. Alimlerimiz diyorlar ki Resulullah niçin 10. senede haccını yaptı? Çünkü 9. senesinde Müşriklerin bir daha haç yapmamaları ihtarıyla, Hz. Ali ne götürmüştü? 45 tane ayet-i kerimine götürmüştü. Kevbe suresinin ilk 40-45 ayetini götürmüştü. O ayeti orada hacda bütün müşriklere, müminlerle beraber müşriklere, çünkü Mekke fedd edilmiş, müşrikler yine geliyor. Dikkat edin! Ama müşriklerin bir daha gelmemelerini haber veren ayet-i kerime ise Mekke'nin sonra geliyor yani Hayber gazvesinden sonra Hendek Savaşı'ndan sonra geliyor Huneyn gazvesinden sonra geliyor hala müşrikler geliyor hacca cezirat Arabın ta en uç köşelerinden Umman'dan, Hadır-ı biliyorum nerelerinden müşrikler hacca geliyor dikkat edin Kabe-i Tuhaf'a geliyorlar Allah Resulü diyor ki bugün zaman Allah'ın ettiği ve haç gününün ne gün olacağını tespittiği zamanki gününe geldi oturdu onun için müşriklerle hac etmemek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haccının müşriklerin haclarına rast gelmemesi için onlarla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beraber hac etmemek için onlara bir sene mühlet verdi. Ve bu bu yılınızdan sonra bade amim hada. Bundan sonra asla Mescid-i Haram'a müşrikler yaklaşmasınlar çünkü onlar necisdir. necis. Ve yaklaştırılmadı. Dikkat edin. Ondan sonra haçlar, yani Allah'ın İslam gelmesiyle, Resulullah'ın Risaletinin tamamlanmasıyla ne oldu? Allah'ın istediği nizam ve düzen tamamlandı. Onun için, اَلْيَوْمَ اَلْكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ayeti bunu ifade ediyor. Bugün ben size dininizi ikmal ettim, kemal buldu. Kimisi eksiltiyordu, kimisi bozuyordu, kimisi söylemiyordu, kimisi gizliyordu benim dinimi. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ ve وَاَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Başka nimetim kaldı mı? Hepsini tamamladım diyor allah Teala size. Bütün peygamberleri gönderdim. O peygamberlerin birisi gittikçe ardından öbürü geldi. Diğeri geldi, diğeri geldi. İsa'ya kadar. Birçokları dinimi tahrif ettiler. Yani Allah'ın dinini tahrif ettiler. Haşat Allah Azze sözleri değil ama Allah'ın dinini tahrif ettiler. Sonra Hazreti Muhammed geldi. Eksiltilen, kenarından, köşesinden, ketmedilen, saklanan ve bozulmuş olan o din, Allah'ın Resulü'nün gönderilmesi, Kur'an'ın gönderilmesiyle tekrar kemal buldu. Kemalini tekrardan kazandı, olgunluğunu yeniden kazandı. O din, Allah'ın dini yeniden izzete ulaştı. Ve Allah da ibadetleri bize göre daha kısaltarak kimisinde, kimisinde daha efendim şefkatli davranarak diğerlerine göre, diğerlerine daha çok sorumluluk yüklemişti. Hacı efendim, Ramazanı cihat diğerlerine mal yemek haramdı. Allah cihatta ganimetleri bize helal kıldı. Bunlar hepsi nedir? Allah'ın nimetleridir. Deveyi helal kıldı bize. İneği helal kıldı. Öküzü helal kıldı. Koyunları, keçileri, tavşanları helal kıldı. Bu bir nimettir. Ve Mekke ehrine dünyanın her tarafından rızık gönderiyor. Müminler gelip orada tanışıyor, birleşiyorlar Allah'ın azametini, ayetlerini görüyorlar. Bu Allah'ın nimetidir ve bu nimetimi ben size tamamladım diye üzerine bırakmaları. <gülüyor> i̇şte artık bundan sonra hiç kimse Allah'ın diniyle oynayamayacak, oynama hakkı olmayacak. Ama pekala bu, bunu bunu kim üstlenecek? Kim? Allah'ın bir ayının bir gün ileri veya bir gün geri alınmasına alınmasına kim karşı koyacak? Mümin. Dolayısıyla bugün Ramazan efendim yarın başlıyor ise hilal gözükmüş ise bu memlekette hilal gözükmedi deyip efendim biz hilanı görmedik. Görmediğimiz için de oruç tutmuyoruz. Bizim Diyanetimiz var, bizim devletimiz var, bizim falanımız var, bizim filanımız var diyorlarsa bunlar cahili araflar. Nasıl ayları geriye itiyorlar, tecil ediyorlar birini helal, birini haram, haramı helal, helal olunayı haram kılıyorlar ise tıpkı Türkiye'de veya başka ülkelerde kim Allah'ın hilali gözüktüğü halde müminlere oruç tutturmuyor ise kim Allah'ın hilali gözüktüğü halde müminlere haram günde oruç tutuyorsa kafirlerle ve müşriklerle bu sıfatlarda ortak olmuştur. Bu da nesidir? Hilal gözüktüğü zaman ayırtacağız. Femen şehide مِنْ كُمُ شَهْرَ فَلْ Sizden kim hilali görüyor ise kim yani kimler müminler ispat diyor. Biz ayı gördüğümüz zaman orucu tutacağız. Ayı gördüğümüz zaman iftar edeceğiz. Bayram namazı kılacağız. İşte hoca efendiler, hacılar kim bu devletin ve sistemin teşkilatının belirlediği şekilde hevasına ve hevasına göre takip etmeden, hilali gözükmeden, rüyayı eser, rüyayı eser almadan itaat ederse bunlardan müşrikleri sıfatlarında bu müşriklere ortak olmuş olurlar. Çünkü bu da nesihtir. Velev ki bir günlük nesiht olsa nesihtir inneme nesihtu ziyadetu fil kukur. Onun için çok mühimdir bu alay. Siz basit deyip geçmeyiniz. Siz onlarla katılmayacaksınız bayramlarına, katılmayacaksınız namazlarına. İtiraz etmek zorundasınız. Çünkü sizin vazifeniz budur. Müşrikleri, necis olanları haremi şerife yaklaşılmamak, Allah'ın dininin aylarının sayısıyla oynayanları karşı koymak. Peygamber bunu yaptı. Kur'an bunu düzeltti. Artık bir, birisi birileri çıkıp da ne diyecek ya? Efendim diyor, yarın hilal gözükse de diyor, onların teşkilatının işte ne bileyim yüksek divan kurulunun başkanı, bilmiyorum ne öner işte. İsmini siz hatırlayın artık. O adam diyor ki telefonda bana efendim diyor, burada devletin diyor bir prestiji var, devletin bir politikası vardır diyor. Yarın hilal gözükse de diyor, biz oruç tutacağız diyor. Dikkat et hilal koskoca gökte gözüküyor. Burada bir sürü bunu şahidim Müslümanlar sizler varsınız ben anlattım geçen yıl. Adam yine de hayır diyor. İşte bu nesiyettir. İnnemennesi uziyadetun bil küfr. Kafirlerin hatırına Allah'ın alameti ayetini kepme diyor, inkar ediyor. Sen Müslüman mısın, kafir misin? Sen müşrik misin? Sen cahili misin? Nesin sen? İşte dikkat edin kardeşim. Siz meseleleri çok basit alıyorsunuz bazen. Zannediyorsun ki bu iş oyuncaktır. Yani geliriz üç, üç dakika, dört dakika, beş dakika ders dinleriz, çeker gideriz, bu iş biter. Bu böyle değil. Sorumluluğumuz var. Bunları söylemekle mükellefiz biz. Kimse Allah'ın Ramazan'ı girince girmemiştir diyemez bugün. Kimse Allah'ın Ramazan'ı girmeden Ramazan falan gün oruç tuturacak diyemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmamıştır. Bu kafirlerin, bu müşriklerin sünnetidir. Çünkü kafalarından diyorlardı ki ben bu sene işte... Muharrem'i helal kıldım. Yok ben bu sene Recep'i haram kıldım. Yok efendim Cuma'di'l-Ula'ya haram kıldım ben bu sene. Diyordu ki ben Cuma'di'l-Ula'yı şimdiden başlattım. Bak bak bak. Ne yapıyordu? Ayları eksiltiyorlar, gibilerin içerisine koyuyorlar, ekliyorlardı. İşte innemen nesih, nesih burada ayları böyle tehir etme olaydır. Ziyadekum fil kufur. Küfürde ziyade ver. <gülüyor> ne yapıyorlar? Bununla ne oluyormuş? Yudallu bihil lefine bununla kafirler saptırılır. Dikkat edin ya! Ya biz iman ediyorum muyuz ayetlere? İyi dikkat edin Eğer sen diyanet dedikleri teşkilata göre oruç tutuyor, namaz kılıyorsan hadi namazı istinad edelim. Oruç tutuyorsan halin hükmün nedir? Yudallu bihillezine kafarû Bu nesidir? Türkiye'de Ramazan orucuyla ilgili hesaplamalar ve hileler nesidir? Yudallu bihillezine kafarû Kafir olanlar bununla saptırılır. Allah Allah acaba oruçlanları kafirlerin içine mi sokacağız burada nedir bizim hükmümüz nedir hükmümüz var mı bizim hükmümüz yok mu Allah katında Yarabbi, bilmiyorduk ya sen bilmiyordun orucu niyetliyorsun. sen bilmiyorsun Ramazan ayını niye biliyorsun ha? bir şeyin kendisini yapıyorsun başlangıcını bitimini bilmiyorsun öyle bir dine iman etmişsin ki haddini hududunu bilmiyorsun bu dinin ha? haddi nereden nereyedir Başlangıcı, bitimi nedir? Sınırı nedir bunun? Çerçevesi nedir? O dinin çerçevesini, hudutlarını bilmiyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Sen nasıl iman ettin? Demez mi Allah Azze ve Celle bize? <Sessizlik> يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِي وَعِدِّتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Bunu az açıkladı. Ne yapmak? Allah'ın haram kıldıklarına benzer bir şekilde haram kılmak. Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için Allah'a benzeşmeye, haşa. Allah'ın sıfatlarını kendilerini şey yapıyorlar, sokuyorlar. Zuyyine lehum Zuyyine lehum su'u a'malihim. Onların işlemiş oldukları o kötü ameller su'u a'malihim. Amellerinin kötülüğü. Wallahu la yehdi al-qawmel kafirin. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmesin. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmesin. Neden mi onlara kâfir demişti, biliyorsunuz? Çünkü onlar ne yaptılar? Allah'ın şairini dinini bozdular. Bu bakımdan müminler, Safa ile Merve arasında taaf edecekleri, sağ edeceklerinde, şüphe ettiler. Müşrikler de bunu yapıyor. Biz nasıl yapacağız? Mesela ayet geliyor. Ayet geliyor. Safa ve merve Allah'ın dininin şairindendir. Şair, Arapça'da kutsal olan alamet, sembol demektir. Yüce olan sembol veya alamet demektir. İşaret anlamındadır. Safayla Merve Allah'ı şairidir. Kim bilirse o kadar tuhaf etsin. Onun için daha iyi var. Müminler orada korktu ve çekindiler. Resulullah'a sordular. Ardından ayet indi. Helal olduğunu, mübah olduğunu ve müminlere vacip olduğu geldi. Öyleyse nedir? Bizim yapmak istediğimiz ve yapmamız gereken her şey olduğu gibi yerine oturtmaktır. İşte bu dinül ül kayyimdir. Yani hiçbir şeyi yerinde olmayan, yani öyle bir insan ki Allah'ın dinine inandığını söylüyor, o dini ibadetlerin bir kısmını yapıyor fakat onun hayatında din hiçbir yerde yerli yerine oturmamış. İşte hayatında dinin yerli yerine oturduğu, emirlerin ve yasakların yerli yerine oturduğu topluluk ümmettir. İşte onların dinine allah Teala ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمِ der. Yani hududu, haddi belli. Ama şimdi bu insanların dini belli mi? Mücadeleleri belli değil, sevdikleri belli değil, nefret ettikleri belli değil. Kimlere dost, kimlere düşman belli değiller. Ve Allah'ın yolu diye tanımlanan, tarif edilen birçok ibadet ve ameli terk ediyor bu insanlar. Sonra diyorlar ki biz Müslümanız. E bu zuhur iftiradır. İftiradır, çünkü haşa Allah'ın tasdiklemediği bir şeyi Allah'a tasdiklettirmek gibi bir olaydır. Mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, fısk ve fücur işliyor. Kafirlerden yana velayeti var, kafirleri ve müşrikleri seviye ve tutuyor ve sonra diyor ki ben Müslümanım. İşte bu adam yalan söylüyor, Allah'a yalan nispet ediyor. Allah'ın bildiği şeyi Allah bilmiyormuş gibi söylüyor. Ben İyice araştırın kaç kişi Müslümanız, Allah aşkına ya. Kaç kişiyiz Müslüman olan, muvahhid, mümin olan, ahidesinde şirk olmayan kaç insan varız? Ama Hüsnü edersin ne dersen? Hüsnü Zan'ın -de yok ki. Şeytan sana ziyyene lehum su amalihim. Onlara amelleri, kötülükleri onlara ziynetli gösterdi. Fe lehumu şeytanu a'ma lehum. şeytan onların yaptıkları amelleri onlara güzel ve süslü gösterdi. Yani hayat odur dedi işte. Hayat Coca-Cola'dır işte. biliyor musunuz bu insanlar nasıl basit bir ifadeyle saptırılıyor ve aldatılıyor? Düşünebiliyor musunuz? Ve bu ibarenin arkasına bu bunun arkasında milyonlarca insan sömürülüyor ve birçok beyin tahrik ediliyor. Bir tek cümle bak! Hayat Coca-Cola'dır. Bu insanlar, bunların peşinden yediler. Gerçekten biz Müslüman olsak ne Coca-Cola'sı satılır, ne Amerika'nın bir şey satılır. Ve ne Amerika'nın burada pis, necis postalı olamaz. Ama maalesef, Müslümanlar bugün Allah'a olan velayetlerini yitirdikleri için, kendilerine başka velayetler aramışlar ve başka velayetleri üstlenmişlerdir. Allah korusun. Demek ki Allahu Teala niye inneme nesiyu ziyadetun fil kufri dedi? Buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın hadlerini ve hudutlarını hiç kimse iptal etme hakkına sahip değildir. <gülüyor> Mesela des, gerçek desek ki ey cemaati Müslimin, Bundan sonra öğle namazlarını iki rekat, akşam namazlarını dört rekat, sabah namazlarını 3 üç rekat yaptık. Size cemaat-ı ne der şu camilerdeki insanlar? Ne derler? Peki, namaz Allah'ın hükmü değil midir? Onun haddi, hududu, rekatları belli değil midir? Bellidir. Peki, bugün hırsızın cezası, zaninin cezası Allah'ın kitabında belli değil midir? Bellidir. Neden bu insanlar siz elinizi göğsünüzün üstüne bağladığınız zaman size Vahabi diyorlar? Neden parmağınızı Resulullah'a namazda böyle hareket ettirdiği halde siz hareket ettirdiğiniz zaman size düşmanca kinle bakıyorlar? Ha? Neden siz rüküden kalktığınız zaman veya rükübe gideceğiniz zaman ellerinizi tekbir olarak kaldırdığınız zaman size buz ediyorlar? Dilemedikleri için, tamam güzel. Namazın tayyirine izin vermediler. Bu sene kurbanı dedik ki efendim gününde kesmiyoruz da beş gün sonra keseceğiz dedik. Misal. Veya işte efendim canımızın istediği bir ayda keselim desek. Bu Türkiye'de ki sizin namaz kılan veya işte namaz kılmadan Müslüman olduğunu söyleyenler kabul ederler mi bunu? Etmezler. Veya desek ki ya ne olur şu caminin köşesinde de küçük bir bar açsak ve buradan insanlara böyle güzel güzel birer işte kokteyl yapsak, servis yapsak, namazlarında kısımlar çıkarken de birer de bardak yudumlasınlar desek bu insanlar kabul eder mi? Etmez. Kendilerini kafirlerin ve tağutların kanunlarıyla yönetenlerin hükümlerini ve yönetimlerini nasıl kabul ediyorlar? Katolikler gibi nikah kıyıp kafirler gibi boşanmayı nasıl kabul ediyorlar? Allah'ın indirmediği hükümleriyle, insanları yöneten bir devlete, bir rejime itaati nasıl milli bir din, milli bir genelek ve milli bir sorumluluk olarak görüyorlar bu insanlar? Demek ki hala Müslüman olmamışsınız siz. Evet, akşam namazını iki reket kılalım, efendi, cemaat dediğimiz zaman da hu, adam isyan ediyor. Her bir kafadan bir ses çıkar. Fakat hırsızlık yapanın cezasını Allah'ın dinine göre vermeyen bir devletin,